Ekoloji politik. insanın ve yeryüzünün ahvali. hazırlayan şunan er olmalı çok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politikte daha birlikteyiz. Sosyal ekolojinin öncü filozoflarından René Dubois'u anlatmaya devam edeceğiz. Ee, takip etmiş olan dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Önceki programda ağırlıklı olarak Dubo'da ekoloji tıp ilişkisini incelemiştik. Şimdi ise sevgili dinleyiciler Dubo'nun insan, doğa ve toplumsal yaşama dair görüşlerine bir göz atacağız. Ee, Dubo dünyayı bir ekolojik birlik, bir sistem olarak ele almamızın zorunlu olduğunu söyler. Bunu biyolojik sayıklarla de destekler. Ona göre birlik çabası temel insani güdülerden biridir aslında. Bu durum derin biyolojik kökenlere de sahiptir ve bunu yalnızca ortak yaşam ilişkilerinin bolluğu değil, tüm canlıların çok büyük ihtimalle aynı tür ilksel protoplazmadan türemiş olması da kanıtlar. Sosyobiyolog Edward Wilson, Duboudan yıllar sonra insanların diğer yaşayan organizmalarla yakınlığını ifade etmeye yönelik duygusal ihtiyacının doğuştan geldiğini iddia etti. Ve buna da yaşam aşkı adını verdi. Duboya göre insanın doğa kuvvetlerini tamamen denetim altına alabileceği yanılsaması doğanın esasen insan için bir enerji ve hammadde kaynağı olarak görülmesine dair haince bir kibrin ifadesiydi. İşte bu yüzden kendi ifadesiyle bilimsel bir yeryüzü tanrı bilimi geliştirilmesi gerekiyordu. Ekoloji bilimiyle etik bir doğa yaklaşımını bir araya getiren bu bakış açısı Aydınlanmış bir insan merkezcilik biçimiydi aslında. Dubo daha sonra da insanın doğaya yönelik Prometheus'cu ve Faustçu iki yaklaşımı olduğuna dair bir sav geliştirdi. Bunlardan ilki aydınlanmış insan merkezcilik ve doğanın etkin korunmasıyla özdeşleştirilirken ikincisi hakimiyet etiğini savunuyordu. Sevgili dinleyiciler Dubo'nun e, ikinci yaklaşımını neden Faustçu olarak nitelediğini merak ediyor olabilirsiniz... Benim anladığım kadarıyla Göte'nin hayatının büyük bir bölümünü kapsayan ve 60 yılda tamamladığı eseri Faust'un sonucunda insanın hayatının anlamını fiil her şeydir diyerek doğanın ıslah edilmesine ve insanın ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesine bağlaması da bu algıyı oluştursa gerektir diye düşünüyorum. İronik bir biçimde bundan 4 bir yıl önce yazılan Gılgamış metninde Urk kralı Gılgamış'ta da ölümsüzlüğü ormanı keserek devasa binalar ve kapılar inşa etmekte bulmuştu. Dubo, ekolojik bilincin yükselişe geçmesinde büyük etkileri olduğunu düşündüğü Kum Ülkesi Yıllığı kitabının yazarı Aldo Leopold ve Lyne White Jr. da bu bağlamda el almadan geçmez. Sevgili dinleyiciler, White'ın 1967'de yazdığı Ekolojik Krizimizin Tarihsel Kökleri adlı makalesi az önce bahsettiğimiz insan merkezici yaklaşıma özellikle tek tanrılı dinler temelinde çok sağlam bir eleştiri getirir. O dönem birçok ekolojist, doğa korumacı ve tanrı bilimcinin Amentüs haline gelen Wight'ın bu eserindeki temel tezine göre Kadim Doğu ve Grokoremen dinlerinde tanrı her yerde mevcuttu. Ağaçların, akarsuların, tepelerin, hayvanların ve diğer doğal olguların manevi öneme sahip olduğu kabul edilir ve buna uygun biçimde davranılırdı. Yahudi Hristiyan geleneğiyle birlikte insanlar doğadan koptular. İlahlar da yarattıklarından ayrı insan benzeri varlıklar olarak algılanmaya başladılar. Tanrı suretinde yaratıldığı düşünülen insana özel bir anlam atfedilerek doğa üzerinde hakimiyet kurma hakkı verildi. Bu durum tekvinde çok çarpıcı bir biçimde şöyle ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Ve sonra Tanrı dedi ki insanı kendi suretimizde ve bize benzer yaratalım. Onu denizdeki balık ve havadaki kuş ve büyükbaş hayvanlar ve dahi bütün yeryüzü üzerinde hükümran kılalım ve Tanrı onları kutsadı ve onlara dedi ki meyve veresiniz ve çoğalasınız ve yeryüzünü doldurup ona boyun eğdiresiniz ve yeryüzünde gezinen bütün canlılar üzerinde hükümran olasınız. Vayta göre modern teknoloji büyük oranda Yahudi Hristiyan inancındaki insanın doğaya hakim olma hakkında dışa vurumuydu. Hristiyanlığın en azından batıdaki yorumu da dünyanın görüp göreceği en insan merkezli dini anlayıştı. Ancak Dubo bu yoklaşımı bütünüyle onaylamaz. Ona göre eski Yunan, Çin ve İslam uygarlıklarının tarihleri toprak aşınımı, ormansızlaştırma ve kimi türleri yok etmede büyük pay sahibi olduklarını göstermektedir. Çin'deki ilk taocu metinlerde görülen doğaya saygı anlayışı da Erken dönem Çin'in de doğaya verilen zararın bir yanıtıdır belki de. Erken Yontma Taş devrinde daha kitabı mukaddes yazılmasına çok vakit varken dahi dünyanın çeşitli yerlerindeki insan grupları doğal manzarayı tanınmaz hale getirmekle kalmamış uçamayan kuşlar ve büyük memeliler gibi bir sürü hayvanın da soyunu kırmıştı. Burada belki şuna değinmemiz gerekir sevgili dinleyiciler. Bence iksel dönemlerde ve tek tanrı dinler öncesinde insanın doğayı verdiği zarar daha pragmatik, anlık ve geleceği düşünmeden gerçekleşip herhangi bir teorik düzleme dayanmazken tek tanrı dinlerle bu durum formülize edilmiş ve insanın kendini doğanın dışında ve efendisi olarak tanımlamasına sebep olmuştur. Bu da daha büyük tahribat ve tahakkümün yolunu açmıştır diye düşünüyorum. Bu bağlamda korumacılık etiğini şiddetle savunan Dubo, dünya anamızdır deyişinin duygusal basma kalıp bir laf olmadığını, aksine bu ifadenin insan yaşamının dünya tarafından şekillendirildiği ve sürdürüldüğü gerçeğini ortaya koyduğunu dile getirmiştir. Dubaya göre insanın doğal ekosistemlere müdahalelerinin neticeleri kesin bir biçimde tahmin edilemeyeceği için korumacılık etiğini benimsemek sadece gerekli değil akıllıca da olur. Ona göre tek kültürlü tarım ve ormancılık sistemleri sebebiyle zenginliğini kaybetmiş ekosistemlerde her an ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı elimizde bulunan en iyi güvence elde ememiş doğal bataklıklar, çayırlıklar, çöller ve ormanlardır. Dubo özellikle batı kültür üzerinden eleştirdiği insanın doğaya Faustu yaklaşımını burada örneklendirmektedir aslında. Çünkü Göten'in Faustu'nda bataklıkların kurtulup ıslah edilmesi önemli bir yer tutar kitabın sonunda. Ancak Dubo aslında insanın kendi düzen anlayışını doğal süreçlere dayatması anlamına gelen bahçe bakımı ve peyzaj gibi işlerden büyük keyif aldığı için insanın güzel manzaralar oluşturmasını da takdir eder. Bu da biraz çelişkili bir durum var tabii. Dubada bu durum insanın çevreye büyük oranda müdahale etmesi şekline hiçbir zaman bürünmemiştir ancak. Dubo kültürün önemini hep vurgulayarak vatandaşlığına geçtiği ABD kültürü üzerinde de çalışmalar yapmıştır. Emerson'ın halkın doğaya bakışı bütün kurumlarını belirler ifadesinin Tersten düşünüldüğünde de doğru olacağını söyleyen Dubo, toplulukların yaşam biçimlerinin doğal dünyaya karşı tavırlarının belirlediğini öne sürdü. Bu yaklaşımıyla Dubo sosyal tarif etmektedir aslında. Bu felsefeye göre sömürüye dayalı toplumsal organizasyonlar değişmedikçe insanın doğaya tahakkümü de çözülmez. Dubo doğadaki en temel ilk dönüşümün ve bırakılan izin Saban'ın bulunmasıyla oluştuğunu söyleyerek Antroposen çağının tarımın bulunmasıyla başlatan bilim insanlarına da öncülük etmiştir diyebiliriz. İlginç bir şekilde sevgili dinleyiciler Cervantes'te 1600'lerin başlarında yazılan ve çok sevdiğim Don Kişot romanının bir yerinde Saban'ın toprağa sürmesini genç kızların bağrının delinmesine benzetiyordu. Dubo yaşadığı dönemde Elde değmemiş hiçbir doğa parçasının kalmadığını söylüyordu benzer biçimde. Yaban tapıncını savunan insanların bile bu müdahalenin dışında kalamadığını, bu yüzden de asıl önemli olanın doğayla kurulacak ilişkinin etik, estetik boyutunun ne olması gerektiği üzerine kafa yorulması gerektiğini düşünüyordu bu. E şöyle diğer bir konudaki yaklaşımında, İnsanların doğaya tecavüzünün sebebi doğayı kendi amaçları uğruna kullanmaları değil, kullana geldikleri yerleri oraların ruhuna saygı duymadan değiştirmeleriydi. Ee, öyle ya insanın doğanın bir parçasıysa insan şu veya bu şekilde gezegen üzerinde bir etkisi olacak. Önemli olan bu etkinin mümkün olduğu kadar tamamlayıcı bir Etikle mi, yoksa tahripkar bir şekilde mi olacaktır diye düşünüyorum ben. Buradan hareketle Dubo doğayla uyumlu tasarımlar ve mimari anlayışa çok dikkat çeker. İkinci bölümde bu mimari anlayışı açarak devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Şimdi bir müzik arası. Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Birinci bölümün sonunda Dubo'nun mimari anlayışıyla devam edeceğini söylemiştik. Bahsettiğimiz bu mimari anlayış düzen ve biçimin kendiliğinden var olduğunu kabul ettiği için söz konusu yere soyut bir düzen bastırmaya çalışmaktan çok yerel coğrafi yapının, iklimin ve canlı yaşamın ortaya en uygun mimari ve manzara tarzlarını belirlemesine izin vermeyi ön plana çıkarıyor. Dubo bu anlamda Manfred'ın öğrencilerinden peyzaj mimarı Ian McHarg'ı bu anlayışa örnek olarak gösterip onun 1969'da yazdığı Design with Nature, Doğayla Tasarım kitabını ileri görüşlü bir kitap olarak değerlendirmektedir. Ben de sevgili dinleyiciler yıllar önce Antiklik yolunda yürürken Antalya-Fethiye arasında gördüğüm taş ve mermer ocaklarından çok etkilenmiştim ve başka türlü bir mimari gerekli üzerinden bir araştırma yapmıştım Taleplerimizin bu mimariyi oluşturmakta çok önemli olduğunu düşündüğüm için. O zaman biyomimikli kavramıyla tanıştım. Yani Dubon'un bahsettiği doğayla uyumlu tasarım bu konuda Türkçe'de yayınlanmış bir de kitap var. Okuduğum ancak şimdi baskısı yok bildiğim kadarıyla. Belki ikinci elini bulursunuz diye ismini vereyim yine de ben size. Gülay Yedekçi'nin yazdığı kitap doğayla tasarlamak. Biyomimikri ve Geleceğin Mimarlığı ismiyle yayınlanmıştı. Mimarlık Vakfı yayınlarından çıktı kitap. Ee, sevgili dinleyiciler Dubo, yeryüzünün gönlünü yapmak başlığı altında dile getirdiği görüşlerle ekoloji hareketinde oldukça çok tartışma da yarattı. Ona göre insanın doğaya müdahalesi örneğin bir zamanlar yoğun ormanlarla kaplı Yunanistan'ın insanla Tanışmasından sonra uğradığı ekolojik kayıp başlı başına olumsuz bir durum değildir. İnsanlar doğal sistemlere saygı, zeka ve hayal gücüyle yaratıcı bir biçimde müdahale ederlerse doğayı değiş geliştirebilirler, değiştirebilirler. Dubo'nun daha önce de kültürel manzaralara olumlu baktığından bahsetmiştik. Dubo bu görüşüyle bence de tartışmalı ve insan merkezi bir noktada durmaktadır. Evet, insanlar ve hayvanlar içinde bulundukları çevrenin zorluklarına kendi meşreplerince yanıtlar geliştirirler. Söz gelimi kunduzlar ağaçları kemirerek devirir, barajlar ve küçük göller yaratırlar. Bizon ve fil gibi kimi memeliler fiziksel çevrelerine büyük zararlar verirler. İlksel insanların da doğayla uyumlu yaşadıklarına dair bir kanıt yoktur. Maalesef, daha önce de söylediğimiz gibi insanlar... Geç buzul çağından itibaren uçamayan kuşların ve birçok memelinin soyunun tükenmesinden de sorumludur. Dubo bu anlamda ilksel insandan günümüze insanın kendini doğadan ayrıştırdığını söyleyerek doğayla uyumlu yaşamayı değil yaratıcı ve ortak yaşama dayanan bir ilişki geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Fakat burada Dubo'nun dualizme düştüğü gibi Kültürel manzaralar ve tırnak içinde doğayı geliştirmek gibi sıkıntılı bir etik geliştirdiğini görüyoruz. Aslında Faustçu olarak adlandırdığı doğaya biçim verme ve hükmetme içeren anlayışı eleştirirken farklı bir versiyonunu kendisi üretmiştir. Kendisi üretmiş oluyor böylece. Bu ancak yeryüzünün gönlünü yapmak değil insanın gönlünce davranması diyebiliriz bence buna. İnsanın fauna ve flora ile kurduğu ilişkinin etik anlayışının nasıl olması gerektiğine dair düşüncemi e, ve bu konudaki eleştirilerime Buckchin'i de dahil ederek e, sosyal ekoloji programları serisinin sonuna sakladığımı söyleyeyim. Dubo'nun ekolojik krize dair düşünceleriyle devam edelim isterseniz şimdi. E, Dubo her ne kadar kültürel manzaraların öneminin altını çizmişse de Ekolojik krizin eli kulağında olduğunun da epeyce farkındaydı. Dubo da e, tıpkı Manfred gibi modern yıkıcı teknolojilerin çoğalmasının ve dünya nüfusundaki artışın insanlığı intihara sürüklediğini öne sürdü. Bizim e, yani endüstrileşmiş ulus devletlerin yeryüzünde yaşayan en son kuşakmışız gibi hareket ettiğinden çok yakındı Dubo. Teknolojik toplumlar tarafından yaratılan toplumsal ve çevresel koşulların saçma sapan olduğunu ve dünyanın yanı sıra gelecek nesillerin esenliğine de ters düştüğünü söyledi. 1940'larda dünya yüzeyinin %15'i tropik yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Bu ekosistem dünya bitki ve hayvan türlerinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapıyordu. Dubo yağmur ormanlarının büyük ihtimalle gezegendeki en eski ekosistem olduğunu söyledi ve muazzam miktarda güneş enerjisi depolayıp yine ciddi miktarda karbondioksit hapsederek dünyanın ekolojik dengesinin sağlanmasında hayati rol oynadığının altını çizdi. Yarım yüzyıl içinde dünyadaki tropik yağmur ormanlarının yarısından fazlası madencilik, çiftlik besiciliğinin büyümesi ve kerestecilik faaliyetleriyle yok edildi. Ağır makinelerin, yoğun kimyasal ilaçların ve gübrenin kullanıldığı endüstriyel tarım kısa vadede yüksek verim getirmekle birlikte Gelecekte toprak ve çevre açısından ve toplumsal açıdan felakete neden olabilirdi ki bu öngörülerin tek tek gerçekleştiğine bugün hepimiz şahit oluyoruz sevgili dinleyiciler. Dubo endüstriyel toplum ve onun kent hayatında insan özgürlüğünün ve onun kişiliğinin eksiksiz gelişiminin de baskı altında olduğunu vurguluyordu. Bu çok önemli bence de. Ancak bu eleştirilerini bütünlüklü bir kapitalist, ekonomik, toplumsal, siyasal sistem eleştirisine dönüştürdüğünü söyleyemeyiz. Ee, sevgili dinleyiciler, hayatının çoğunu bilimsel çalışmalarla geçiren Dubo, bilimin insan yaşamına getirdiği yenilikler ve kolaylıklar açısından aydınlanmacı yaklaşımı her zaman büyüleyici bulurken, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında nükleer savaş, hınca hınç dolmuş kentler, elektronik gözetim, Acından ölen insanlar, makineleşmiş, bölük bölük ayrılmış ve insanlığından çıkmış yaşam biçimleri, hava kirliliği ve ekolojik kriz gibi kendi deyimiyle toplumsal karabasanları düşündüğünde bilimin bu olumsuz etkileri onun çok canını sıkıyordu. Bu durum Dubon'un aklına Goya'nın masasında uyuyakalmış bir araştırmacıyı betimleyen Aklın Uykusu Canavarlar Yaratır adlı Ünlü gravürlerinden birini getiriyordu. Canavarları yaratanın aklın uyuması mı yoksa aklın ütopyacı düşleri mi olduğu tartışılır. Ama Dubo her iki yorumu da kabul eder ve akıl uykuya daldığında ya da kendi gücünden gözü döndüğünde uygarlığın dizginlerini canavarların ele geçirdiğini ve insanın insanlığını yitirdiğini dile getirir. Ancak Dubo bütün bunlar karşısında felaket tellallığı yapmaz. Ve insanlarla doğal dünya arasında ortak yaşam ilişkisini ve insanın kişiliğinin gelişimini esas alan bir yaşam formunun kurulacağına olan inancını her zaman yineler diyerek Dubo'yu burada sonlandıralım. Ee, sevgili dinleyiciler, özellikle edebiyat alanında eko eleştirel türü çok etkileyici ve önemli bulduğum için... E bu hafta size Greg Gerard'ın kolektif kitaptan çıkan Eko eleştiri kitabını tanıtmak istiyorum. Birkaç haftadır kitap tanıtımlarına başladık farkındaysanız. Muhriplerin şiddetine ve açgözlülüğüne karşı yerli kabile halklarının galip geleceğine dair hiçbir umut olmadığını mı düşünüyorsunuz? Dünyanın öfkesini ve asla durmayacak titremesini unutuyorsunuz. Dünya bir gecede tüm ulusların zenginliğine Tekrar el koyacak. En vicdansız insanı bile sarsma gücüne sahip bu cümleleri boşluğumuz olduğumuz eko eleştiri kavramına Greg Garard'ın kitabını da vesile ederek bir göz alatalım isterseniz sevgili dinleyiciler. Eko eleştiri edebiyatla tüm fiziksel çevre arasındaki bağın incele incelenip bunun tarihsel arka planının ortaya konması ve metinlerin, fikirlerin eserlerin ekolojik etik açısından tutarlılıkları ile tutarsızlıklarını araştırarak açıkça politik bir tutum alınmasıdır. En geniş tanımıyla da insanla insan dışı arasındaki ilişkinin kültürel tarih boyunca irdelenmesi ve bizzat insan kavramının eleştirel bir incelemesidir diyebiliriz. Eko için kaybettiğimiz doğayı edebiyat aracılığıyla yeniden kurgulama Çabası da diyebiliriz aslında. Geçmişte yayınlanan eserlerden çok iyi görüyoruz ki bazen bir makaleyle anlattığımızdan çok daha etkili ve yaygın olanını edebiyat eseriyle yapabiliyorsunuz. Çok etkili olabiliyor edebiyat eserleri. Örneğin Rachel Carson'ın Sessiz Bahar kitabı müthiş etkili olmuştu yayınlandığı dönemde. Sanırım bilgi, duyguyla birleşerek insana ulaştığında çok daha etkileyici ve kalıcı oluyor diyerek bitirelim sevgili dinleyiciler. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın. Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlayan Mesunan Erol Malçok.